Kur'an muallimleri, Suffa muallimleri artık hangisini diyecekseniz belki bu seneki müfredatımız Kur'an olduğu için onu da söyleyebiliriz. İkisi de asr-ı saadette karşılığı olan kavramlar ve kelimeler. Efendimiz Suffa'da bazılarını muallim olarak atamıştı. İşte onlardan bir tanesidir Übey İbni Kaf. Onlardan bir tanesidir Halid İbni Said. Onlardan bir tanesidir Muaz İbni Cebel. Onlardan bir tanesidir Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhum ecmain. Bir de bazen sağa sola aleyhissalatü vesselam efendimiz özellikle Medine döneminde Kur'an muallimleri gönderiyor. Diyelim ki bir coğrafya yeni İslam'a eğer gönül verdiyse Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın öğrenilmesi için ya onlar talep ediyorlar ya da bizzat Efendimiz onlara bu manada bir ikramda bulunuyor ve Kur'an muallimleri gönderiyor o günkü coğrafyanın muhtelif yerlerine. Biliyorsunuz ilk kez o muallimlik adına kametin sahibi olan da Mekke içindeki birkaç tane istisnai olayı saymazsak Medine'ye yani o günkü adıyla Yesrib'e gönderilen Mus'ab İbni Ümeyr'in Yesrib'li Müslümanların talebi gereğini oraya gönderilen Kur'an muallimi olmuşudur. Sonra Reci vakasını görüyoruz. Biz onları mesela Kur'an muallimleri olarak anarız. Hemen arkasından birimaune olayını ve daha nicelerini. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Reci vakasında Gelen talebe talebi ileten kabileye karşı yüreğinde endişe duymuş olmasına rağmen bu kabilenin bazı iç hesapları olabilir bu manada bazı endişeleri olmasına rağmen endişesi vazifesine galip gelmedi. Vazifesi endişesine galip gelerek belki de bile bile belki de kesin bilgi olmasa bile tahmine Tahmini hakikate çok yakın bir biçimde onlarla son vedalaşarak yedi tane Kur'an muallimini Beni Lihyen kabilesinin talebi gereği gönderdi. Buradan ne çıkarabiliyoruz biliyor musunuz? Ben öyle çıkarıyorum bilmiyorum yanlışsa beni uyarırsınız. Kur'an muallimliği o kadar önemli bir şey ki sonunda ölüm bile olsa göze alınabilecek bir sevda. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu bile bile Tahmin Ede'yi de belki de bu manada yüreğindeki endişeyi bastırarak o kabileye yedi tane şehit gönderdi. Şehit adayı gönderdi. Aradan kaç ay geçti? Çok yakındır zamanlar. Hemen arkasından biri maune olay oldu. Kırk tane Kur'an mualliminin yine aynı maksatla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan talep edildiğini, Efendimizin de yine endişelendiğini, o endişelerini de endişelenlerini de gelen elçiye söylediğini ama elçiden bir yönüyle bazı bu konuda ipuçları ya da e, ikna olabilecek şeyler alarak bir yönüyle gönderdiğini görüyoruz. Bütün bunlar aslında Efendimizin bu meseleye ne kadar önem verdiğinin en önemli işaretidir. Her derse gittiğinizde suffalarınızın başına her yürüdüğünüzde Aklınıza bu manada Hubeyb İbni Adi gelsin, Zeyd İbni Desinle gelsin, Abdullah İbni Tarık gelsin, Asım İbni Sabit gelsin. Gelsin de aslında attığınız adımların kimlerin adımlarıyla beraber yürüdüğünü hiçbir zaman zihninizden çıkmasın. Yaptığımız iş çok büyük bir iş. Biz kendimizin küçük olduğunu çok iyi biliyoruz ama Kur'an'a hizmet, Kur'an yolunda hizmet, bu manada atılan adımlar Allah katında ne kadar önemli olduğunu aleyhissalatü vesselam efendimizin bu işe, işe yüklediği anlam ve değerden de öğrenebilirsiniz. Size Muaz İbni Cebel'den bir iki rivayet aktarmak istiyorum. Aslında Muaz İbn Cebel'in aktaracağım o iki rivayetten bir tanesi Efendimiz ve Selam'dan duyduğu bir hutbeyi bize nakletmesinden oluşuyor çok önemli bir hutbe Efendimiz bir gün karşısında duran cemaate biraz sonra size okuyacağım sözleri okuyor söylüyor daha doğrusu sahabeden de Muaz İbni Cebel orada başkaları da var ama o bunu hafızasında tutarak hem daha sonraki nesillere hem de bize ulaşmasına vesile oluyor konumumuzu bize yüklenen bu vazifenin ulviliğini bizden beklenenleri bir yönüyle her derse oturuşumuzun aslında ne anlama geldiğini anlayabileceğimiz anlamamıza katkı sağlayacak bir hutbe bir peygamber hutbesi ve bunu nakleden de bir Kur'an muallimi olarak Muaz İbni Cebel bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ilim öğreniniz çünkü ilim çünkü Allah için ilim öğrenmek haşiyettir. İlim talep etmek ibadettir. İlim müzakere etmek tesbihdir. İlim aramak, araştırmak cihattır. Onu bilmeyene öğretmek sadakadır. Ehil olan kimselere bolca ver vermek Allah'a yaklaşma vesilesidir. Dikkat edin sözlere. Ehil olan kimselere bolca vermek Allah'a yaklaşmaya vesiledir. Zira onunla helal ve haramlar bilinir. İlim cennet ehlinin feneridir. Issızda insana yakın dosttur. Gurbette arkadaştır. Yalnızlıkta sohbet edilendir. Sevinçte ve zararda yol gösterendir. Düşmana karşı silahtır dostun yanında süstür Allah ilimle kimi kavimleri yüceltir onları hayırda öncü ve imam kılar kimilerini ise ilimsizlikten dolayı alçaltır İzleri takip edilir o ilim sahiplerinin fiilleri rehber olur fikirlerine müracaat edilir Melekler onların dostluğunu isterler kanatlarını onlara sürerler kuru ve yaş her şey deniz hayvanları ve sürüngenler yırtıcı hayvanlar ehil hayvanlar hepsi onlar için af ve istiğfarda bulunur. Gözleri çünkü ilim kalbi cehaletten kurtarıp dirilten hayattır gözleri karanlıktan kurtaran ışıktır kul. İlim ile hayırlılar menziline dünya ve ahiretteki yüksek derecelere ulaşır. İlim tefekkür etmek oruca denktir. İlim dersi gece kıyamına denktir. Onunla akrabalık bağları tazelenir. Helal haramdan ayrılıp bilinir. İlim imamdır. Amel de ona tabidir. Mutlular ona ilham olunur. Bedbahtlar ondan mahrum edilir. Nerede geçiyor bu hutbe İbn Abdilberin Camiul Beyan isimli kitabında. Şule buralarda mı? Nerede Şule? Heh. Şule kızımız da bu hutbenin mütercimi. İnşallah bu hutbeler olarak neşredilecek zaten. Aleyhisselat ve selam efendimiz bir hutbesinde ilme böyle bu kadar güzel bir anlam yükleyerek bize ulaştırıyor. İnşallah bizler de ona Masar oluruz ve attığımız adımlar o yolda olur da kazancımız Aleyhisselatü vesselam efendimizin dediği gibi olur. Biz de o kazancımızdan inşallah başkalarını nasiplendirmiş oluruz. O Muaz ibni Cebel radıyallahu an çok büyük bir insan babasının adı Cebel ama kendisi Cebel aslında dağ gibi birisi dağ gibi bir kamet gerçekten az yaşayıp çok işler yapan birisi o. İlim adına, haşiyet adına, mücadele adına, cihat adına, kadılık adına, fıkıh adına bugün hangi kitabı açsanız onun adına rastlarsınız. O ilmin bereketine ait çok farklı bir numunedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu Yemen'e yolcu ederken o yolculuğu çokça okumuşsunuzdur. Bir yerde Efendimiz onu bineğine bindiriyor. Kendi de onun yanında yayan yürüyor. Muazib ne Cebel diyor ki Resulullah yanımda ben ise bineğin üstündeyim inmek istiyorum müsaade etmiyor. Ne kadar ben bu manada ısrar ediyorsam hayır diyor Allah yolunda benim de ayaklarım tozlansın. Senin çok tozlanacak bırak da benim de tozlansın diyerek yanımda yayan bir biçimde yürüyor. Bir müddet öyle yürüdükten sonra dönüp Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dedim ki ya Resulallah ben ben. Bir yola gidiyorum bana ne olur bazı tavsiyelerde bulun öncesini bildiğiniz için anlatmıyorum. Hani diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen orada çok şeylerle karşılaşacaksın. Neyle hükmedeceksin Allah'ın kitabıyla orada bulmazsan Resulün sünnetiyle orada bulamazsam kendi adımla. dediği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam memnun olacak Resulün Resulünü Allah'ın elçisinin elçisini Böyle isabetli konuşturan Allah'a hamdolsun diyerek bu manada da Muaz İbni Cebel'den duyduğu sözün aslında ne kadar kıymetli olduğunu söylüyor. Oraları bildiğiniz için oraya girmiyorum. Şimdi asıl ikinci sahneyi söylüyorum size. Ya Resulallah bana tavsiyede bulun diyor. Şimdi bazen Kur'an muallimleri de Suffa muallimleri de beni bir yerlerde görseniz bunu diyorlar. Aklıma geldikçe ben de bunu söylüyorum. Ne diyor aleyhissalatü vesselam nasıl tavsiyelerde bulunuyor? Ya Muaz her ne halde ve nerede olursan ol Allah'tan kork. İlk baştaki şey tavsiye vasiyet peygamber vasiyeti budur. Her ne halde ve nerede olursan ol Allah'tan kork. Yürüyorlar Muaz bineğin üstünde aleyhissalatü vesselam efendimiz yayan bir müddet sonra ya Resulallah bana tavsiyelerini arttır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir tavsiyede daha bulunuyor bir günah işlersen günahın arkasından hemen bir hasene bir sevap elde edeceğin bir amel işle işle ki işlemiş işlemiş olduğun hasene sevap günahını yok etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ikinci tavsiyesi bu. Bir günah işledin insanız yazgımız yazgımız kirlenmek işleyeceğiz günah. Yani günahı meşru kılmak için değil ama ne yaparsak yapalım halimiz bu bizim işleyeceğiz. Ama bir kötülük yaptın bir günah işledin ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz hemen ona kefaret olabilecek ona denk olabilecek bir sevap bir hasene işle ki o onu yok etsin o en azından o günahı ortadan kaldırsın yürüyorlar üçüncü kez Hazreti Muaz ya Resulallah bana tavsiyeni biraz daha arttır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki ya Muaz insanlara güzel ahlakla muamele et biraz daha yürüyorlar aynı talepte bulununca Muaz Cebel bunlar sana yeter diyor. Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Sen bunları yaparsan zaten alacaksın belli. Bunlar sana yeter diyerek sözü orada bırakıyor. İnşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hutbesi de Muaz İbni Cebel'in bize burada naklettiği bu hatırası da özellikle Resulullah'ın tavsiye ettiği o tavsiyeler de muallimler olarak hepinizin hayatınızın esası olsun. Burada bir virgül koyayım size biraz el işi öreyim başka çaremiz yok böylece şekillerle anlatacağız ki iyice kafaya yerleşmiş olsun bu bir sünnet bilmiyorum ne kadar bunu biliyorsunuz şimdi biz çölde olsaydık Efendimiz ve selamın yaptığı gibi elimize alacaktık bir çubuk o çubukla yerde şekiller çizecektik o şekiller üzerinden bazı şeyleri konuşacaktık e çölde değiliz Öyleyse eğer şimdi burada bazı şeyleri yine bir sünnet gereği zihnimize iyice nakş olsun diye bazı şeylerden iyice ders çıkaralım diye şekillerle anlatacağız. İki tane halka buna kasnak diyorlar değil mi hanımlar? Ben iyi bilirim bu işleri söyleyeyim. Yani 5-6 tane kızın olduğu bir evde büyüdüğüm için ablalarım hep bu çeyizlerle uğraşmışlar. Hatta ben hanıma bunların isimlerini söyleyince şaşırıyor sen nereden biliyorsun diye. Bilirim yani. Bu iki tane kasnak yani ikisi bir. Biri küçük biri büyük. Bunlardan biri Kur'an biri sünnet. Bu ikisi olmazsa el işi yapılmıyor. Buna şekli verebilmeniz için iki tane ihtiyaç var. Erkekseniz bir tanesiyle yapın. Yapabilir misiniz? Çok zor. Yani yapsanız bile yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Durmaz çünkü kayar bir şey olur bir şeyler çıkar ortaya. Ortaya istenilen netice çıkmaz. Onun için mecburen iki taneye ihtiyaç var. İşte sarıldığınız müddetçe sapmayacağınız dalalete düşmeyeceğiniz iki emanet bırakıyorum derken Aleyhisselatu vesselam efendimiz biri olmazsa biri olmaz bir şey söylüyor bize aslında. İkisi olursa eğer bir bütün olur ve ortaya bir şey çıkıyor diyor aslında. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellemin her sözünde... Bambaşka hakikatler var. O sözü de zaten hakikatin ta kendisi olarak bize mesajlar verir. Biri küçük biri büyük ama burada değer itibariyle bir küçüklük ve büyüklükten söz edilemez. Büyük olanı mı sünnet küçük olanı mı sünnet? Şimdi buna baktığınız zaman hemen aklınıza değer geleceği için haşa Kur'an sünnetin altına gelecek diye bir Anlayışla tepki gösterebilirsiniz ama biz mesele oradan bakmıyoruz. Biz meseleye peygamber mektebinde bir mesele nasıl anlatılıyorsa öyle bakıyoruz. Şimdi bazıları hop oturup hop kalkıyor İmam Evzai'nin şu sözüne. Diyor ki İmam Evzai rahmetullahi aleyh Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacı hangisi daha fazla? Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır bunu duyunca birileri garip oluyorlar ben de anlamıyorum ya bizim okuduğumuz kitaplarda bir terslik var ya bu adamların okuduğu kitaplarda terslik var çünkü biz aynı kitapları okuyoruz ben de Kur'an okuyorum onlar da Kur'an okuyor ben biliyorum ki onların çoğu hadis kitaplarını da okuyorlar ama buna rağmen bu söz niye onları farklı bir hale sokuyor? İnanın ki anlamış değilim. Buradaki bu sözü söyleyen İmam Evzai rahmetullahi aleyh. Benden daha mı takvası az? Benden daha mı az ilme vakıf? Benden daha mı çok? Benden daha mı az Kur'an'ı biliyor? Bir devden bahsediyoruz ya İmam Evzai'den bahsedince. O insanın söylediği şey belli. Tebyin görevini Allah Resulüne verdiği için Kur'an'ın açıklanma yetkisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'da olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanları bazı Kur'an ayetlerinin Anlaşılması ve yaşanması noktasında çok önemli katkılar sağladığı için muhtaçlık meselesini o katkılar çerçevesinden nazara veriyor. Yoksa orada hiçbir akıllı müminin demeyeceği gibi haşa sünnet Kur'an'dan üstündür gibi bir mantıkla bunu söylemiyor. Şimdi biz de burada bunu söylerken büyük mü Kur'an küçük mü sünnet mi daha büyük Kur'an mı derken İmam Evzai'nin yaslandığı o hakikati üzerine konuşuyoruz. Bu Kur'an bu sünnet çünkü bu bunu ne yapıyor çerçeveliyor bakın onun çerçevesinin üzerinde bir çerçeve oluşturuyor. Buradaki beyan burada biraz daha çok bir hale geliyor. Allah'ın burada söyledikleri peygamberinin tebyin yetkisiyle biraz daha genişlenerek bizim nazarımıza veriliyor. Peki bu ney bu kumaşın cinsi ney Tabii. et amin. Bu etamin biziz bu biziz şimdi biz kendimizi Kur'an'a ve sünnete teslim etmemiz lazım. Nasıl teslim edeceğiz aynen böyle teslim edeceğiz bakın içine gireceğiz ama öyle yarım yamalak değil tam bir şekilde sıkıştırarak şöyle gergiye gelmiş bir biçimde. Az bir şey burada kayma olsa diyelim ki buradaki şey kumaş etamin biraz bol kalsa işleyemezsiniz. Erkekler bilir misiniz? Bilin işte işleyemezsiniz. Yarım yamalak bir şey çıkar. Çünkü buradaki bu akın her bir noktaya iğneler vuruluyor. Artık o desen neyse o desene göre güzel bir şey çıkıyor ortaya. Bunun çıkabilmesi için böyle Kur'an ve sünnetin arasında... Gergiye gelmek zorundasınız bunu serbest bırakamazsınız gergiye geleceksiniz ki işlenebilecek bir hale gelesiniz ve Kur'an'da sünnet de size söyleyeceğini söylesin. İşte bu hale geldiğimiz zaman ortaya çıkacak olan desen mümin desenidir mümin kıvamı deriz ya o kıvam böyle oluşur buradaki kaymalar o kıvama engel olur. Biraz bu kumaşı işte etamini biraz böyle bol bıraksanız. Biraz farklı bir şekilde koysanız o deseni etkiler. Ve burada çıkacak şey ortaya çıkacak çıkacak olan desen pek de sizi memnun edecek bir desen olmaz. Dolayısıyla Allah'a da memnun etmez. Biz kulluktan bahsediyoruz. Onun için Kur'an ve sünnet böyle bizi germeli germeli germeli. Deseni algılayabilecek alabilecek bir hale getirmeli. Sonra güzel bir ustanın elinde. O desen buraya işlenmeli. Siz kendiniz için de bunun aynen böyle olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi siz birer muallimsiniz ya yapacağınız şey aynen böyle olacak. Bu sünnet bu Kur'an bu içerideki olan da sizin talebeleriniz olacak. Kendi şahsi egolarınızla kendi şahsi ve imdi yorumlarınızla kendi kanaatlerinizle değil. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle bu talebeleri aynen biraz önce yaptığım gibi böyle gergiye getireceksiniz. Gereceksiniz onları gereceksiniz gereceksiniz. Bunun adı neyse artık gerilim ama nasıl bir gerilimse manevi bir gerilim bu. Gereceksiniz şarj edeceksiniz onları hakikati algılayabilecek bir hale getireceksiniz. Bunu yaparsanız eğer burada da siz talebelerinizi işte buradaki iplikle güzel bir nakış şeklinde dokuyabilirsiniz. Ama onu yapabilmeniz için önce kendiniz gerilmeli sonra da talebelerinizi germelisiniz. Gerçek bir suffa mualliminin yapacağı şey bundan öte bir şey değildir. Ben böyle yaptığınızı umuyorum. Böyle yapacağınız konusunda da her daim dua ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın sizleri bu konuda muhafaza etmesini, daha da bu manada sizleri o iki temel kaynak çerçevesinde germesini o mümin deseninin ortaya çıkması adına sizlere katkıda bulunmasını ellerinizi bırakmamasını ayaklarınızı kaydırmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Şimdi benim aziz muallim ve muallimele kardeşlerim Necip hemen koştu mikrofonu getirmeye ama daha benim sözüm bitmedi ben size beş tane de bir Kur'an mualliminde ve muallimesinde olması gereken temel vasıflara ait kavramları vereyim sözümü öyle noktalayayım madem biz Kur'an muallimiyiz madem böyle bir misyonumuz var o misyonumuzun hakkını da bu kavramlar çerçevesinde vermemiz gerekir bir Kur'an mualliminde olması gereken en temel vasıflar bir hamil olmalı, iki hadim olmalı, üç haris olmalı, dört hasbi olmalı, beş hatip olmalı. Ne bunlar bir hamil olmalı taşıyan olmalı hakikati hakikate yaraşır bir biçimde muhataplara taşımalı. Taşıyabilmesi için de ne yapmalı dolmalı şimdi sen haftanın bir günü on tane yirmi tane insanla bir araya geleceksin hiç kitabın yüzünü açmamışsın hiçbir hazırlığın yok kendine güveniyorsun giderim orada bir besmele çekerim Allah bana ne verdiyse söylerim kitapta ödümde olmasa okurum kapatır gelirim İşte bu Kur'an mualliminin yapmayacağı bir şey. Çünkü ızdırabını çekmeyeceğiniz bir şeyi başkasına yansıtmanız mümkün değildir. Orada yazılan bazı hakikatler sizi uykusuz bırakmalı, size dert olmalı, ızdırab haline gelmeli, yetinmemelisiniz, başka şeylerle onu besmele, beslemelisiniz. Hamil olmak budur gerçek bir hamilden bahsediyorsak eğer. Çünkü bir yönüyle karşıdaki insanı nasiplendirebilmemiz için öncelikle kendimizi, kendimiz nasiplenmeliyiz. Ve biz bu manada ne kadar nasiplenmişsek ancak karşıdaki insanı da nasiplendirebiliriz. Gerçek bir hamil olmalıyız ki o Kur'an'ın o sünnetin o mesajlarını taşıyabilelim. Sırtımızda onu gerçekten onlara yakışır bir bir biçimde bir hassasiyetle muhataplara ulaştırabilelim ve onlara sunabilelim. Onun için bir Kur'an mualliminde muallimesinde olması gereken en temel vasıflardan bir tanesi bu hamil olmalı. İkincisi, hadim olmalı. Ne demek? Hizmetçi olmalı. Hizmet etmeli. Sadece bağıran, çağıran, vaz veren, nasihat veren değil. Hayatıyla da Kur'an yolunda hizmet etmeli. Bir şeyler olmalı. Bir şeyleri gözden çıkarmalı, bir şeyleri taşımalı, bir şeyleri göze almalı. Bunu yapabilirse eğer Kur'an muallimi gerçek manada olur. Niye en başta sözü ben Hazreti Hubeyb'den açtım? Niye Zeyd İbni Desinne'yi radıyallahu anh size örnek gösterdim? Niye Asım bin Sabit ismini size emanet ettim? Bunlar gerçek Kur'an muallimleriydi. Gerçekten hem hamil hem de hadimdiler. Hadim olursak eğer bu manada o muallimlik vazifesi bizim üzerimizden bir şekliyle muhataplara ulaşır. Üçüncüsü haris olmalı. Ne demek haris? Bekçi olmalı, korumalı, gözü gibi sakınmalı. Öyle bir korumalı ki onları kendi öz çocuğu nasılsa o şekliyle görmeli. Bir talebesini kendi öz evladından öz kardeşinden ayırmamalı. Bu kadar bir muhabbet ve sevgi olmalı. Belki bu manada ortaya çıkan muhabbet daha farklı bir noktada durmalı. Çünkü har haris olmak bekçi olmak bunu gerektirir. Bir yerin harisisiniz. Bekçi olarak görevlendirdiniz. Ne yaparsınız orayı? Vazifenizi yerine getirmek için gözünüzü dört açarsınız. O saatler içerisinde en ufak bir yanlışa. Ya, Kapı açmazsınız gecenizi gündüzünüze katarak bu manada bir gayret içerisinde olursunuz bunu yaparsanız eğer gerçek manada bir Kur'an harisi olabilirsiniz yoksa öyle elini kolunu salla işte bugün okullarda yapılan bu niye okullarda çıkmıyor ortaya şey bundan dolayı onu bir meslek olarak görüyor bir aşk olarak görmüyor bir ders olarak görüyor bir dert olarak görmüyor. Bizim derdimiz var biz dert olarak görüyoruz. Bizim derdimiz dersimiz olduğu için bu, masal, bu ma manada meseleye yaklaştığımız zaman ancak bir şeyler ortaya koyabiliriz. Dolayısıyla hasbi olmak bir Kur'an mualliminin muallimesinin olmazsa olmaz üçüncü vasfıdır. Dördüncüsü hasbi olmalı, beklentisiz olmalı ne ecir ve mükafat ne zafer bunların hiçbirini beklememeli. Gidersiniz anlatırsınız anlatırsınız anlatırsınız karşınızda uyur. İkide bir esner saatine bakar cep telefonuyla oynar yapar. Yapıyorlar da yapsınlar canlara sağ olsun. Biz Allah için yapıyoruz. Allah için yapıyorsak eğer karşımızda bimdik duracaksınız ben ne diyorsam Hepsini yazacaksınız kaydedeceksiniz robot mu istiyoruz insanla uğraşıyoruz bizi deli edecek bazen dersten çıktıktan sonra şeytan diyecek ki ya boşuna uğraşıyorsun uğraş uğraş uğraş nereye kadar diyecek bunları şeytan demezse eğer problem var zaten hayırlı yolun manisi çok olur şeytan da o manada sizi oradan saptırmak için bir sürü şey yapacak 10 senedir konuşuyorsun ya 5 senedir ders veriyorsun adamlar halen adam olmadı. Sen nereden biliyorsun olmadığını sonra ne olmuş ki 5 sene yapmışsın diye. 50 sene yapacaksın ya 50 sene ve arkana dönüp de bakmayacaksın. Netice noktasında hiçbir hesaba girmeyeceksin. Ne beklenti ne zafer. Zafer beklentisi de yok. Allah bizim eğer canımızı böyle bir yolda alırsa vallahi bize vereceği en büyük mükafat budur. Düşünebiliyor musunuz? Elinizde kitaplarınız, defterleriniz, notlarınız bir derse giderken hak vaki oluyor. Öf ölümlerin en güzeli daha ne olsun. E bizim gibi adamlar cihat meydanları falan yok. Biz korkak adamlarız. Yiğit adamlar cihat meydanlarında. Bizim gibi adamları eğer Allah öyle bir yolda bizim ruhumuzu kabz ederse bize düğün bayramı o. Ve biz o yolda ölmek için yola çıkıyoruz zaten. Öyleyse eğer. Hiçbir beklentiye hiçbir takdire bu manada kapı açmadan yürünmeli ki gerçek bir Kur'an hasbisi olunsun. Geldim anlattım anlattım o kadar size eee e hani beni beni görün nasıl görün biz ücret istemeyiz. Bizim kitabımızda bizim mesleğimizde bu yazmaz ama bizim mesleğimizde yazmayan bir hakikat daha var. Biz taltif de beklemeyiz takdir de beklemeyiz. Bu manada da hiçbir beklentiye girmeyiz. Yapılırsa eğer yapılmış takdiri ve taltifi şahsımıza bağlamayız. Değerlerimize bağlarız. İki kasnağımıza Kur'an'ımıza ve sünnetimize bağlarız deriz ki onlardan dolayı insanlar bize değer verdi yoksa biz beş para etmeyen adamlarız bu kadar insan bizi dinliyorsa bizim o insanlara anlattığımız o hakikatin hatırı içindir onu o halde o hatır için ben de gayret etmeliyim deyip bu manada gayretimizi daha da arttırmalıyız ve hiçbir şekilde zafer meselesini netice meselesini silip atarak hayatımızdan düşünmeyiz. Ne güzeldir o söz biz seferden sorumluyuz zaferden değil seferdir asıl olan onu yaptığımız oranda da biz görevimizi yerine getirmiş oluruz inşallah. Beşincisi beşinci vasıf bir Kur'an mualliminde olması gereken hatip olmalı hatip sadece konuşan değil yaşayarak anlatan olmalı temsil ederek tebliğ eden olmalı. Önce kendi içmeli bir yönüyle damarlarına kadar Kur'an ve sünneti geçirmeli. Bu manada onda bir azığa dönüşmeli manevi bir azığa ondan sonra da insanlara o azığın onda birini anlatmalı. Onda onunu da değil bir de birini de değil onda birini anlatmalı. Dokuzunun sinesinde saklamalı bir tanesini anlatmalı. Ancak böyle olursa işte gerçek manada hatip olabilir. Kendisi azametlere sarılmalı, ruhsatları anlatmalı talebeye. Kendisi her zaman itidale davet etmeli insanlığı ama kendisi açısından şahsi olarak ne varsa bu manada neyse en, en iyisi, neyse en hası, neyse en güzeli onu yapma adına da onu ortaya koymalı ve bunu da hiçbir zaman bir reklam aracına dönüştürmemeli. Bunu kendi Rabbi ile arasında bir sır olarak saklamalı ama cemaatine ama talebelerine söylerken ruhsat ne kadarına müsaade ediyorsa o kadarını söyleyerek onları teşvik etmeli. Ben böyle olduğunuzu umuyorum böyle olmanız için dua ediyorum. Allah böyle olanlarınızın sayısını arttırsın. Suffalarınıza bereket ihsan etsin. Muallimlerinize kalite versin. Sizin kalitenizi hiçbir zaman aşağıya düşürmesin. O mümin kıvamını hayatınızda en temel esas olarak belirletsin Ve o kıvam dairesinde de sizi her geçen gün daha fazla kemalata yürüyen bahtiyarlardan kılsın inşallah. Evet benden bu kadar Necip'im. Hocam Allah razı olsun. Sorularınızı ve meclisler hakkında Hocamın da bahsettiği gibi bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler için mikrofonu takdim etmek istiyorum. İsteğim varsa öncelikle oradan başlayalım. Hanımlardan isteyen varsa abla siz verebilirsiniz. E ne soracaklar ki bana? Hadi ver bakayım. <gülüyor> ha, geldin mi soru? Evet. inşallah bu soruyu bizim talebelerden biri sormamıştır. Hocam benim sınıfım 30 bir yaş üzeri hanımlardan oluşuyor. Ben 20 yaşındayım. Çocuklarım, torunlarım yok. Allah versin inşallah. Ama muhataplarımın aileleri geniş. Yaptığım her derste onların hayatlarına değinmem çok dikkatlerini çekiyor. Bu yüzden bütün derslerin dersin konusu Onlara göre biraz farklı anlasam sıkıntı olur mu bilemedim diyor kardeşimiz. Hayır genç olmanız daha güzel bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 17 yaşında Usame İbni Zeydi yaşları kendi yaşının kat kat üstünde olan insanlara hem bir muallim hem bir ordu komutanı olarak atamıştı. Belki sizin o yaşınızdaki bazı sözleriniz onlara daha fazla tesir de edebilir. Ama tabi uslubunu ayarlayarak çok böyle onları rencide etmeden ki onları zaten yapmayacağınızı çok iyi biliyorum. Buna bağlı kalarak söyleyeceksiniz. Şimdi elinizde bir müfredat var, metinler var, konular o çerçeveden olmalı. Ama onun dışında muhataplarınızın o anki ruh hallerine uygun bir biçimde sözü onların üzerine getirerek Örnekleri muhataplarınızın dünyasında karşılığı olan örneklerden verebilirsiniz. Zaten de böyle yapmanız lazım. Eğer böyle yapmazsanız o kendisini bulamaz orada. Ne yapıp yapıp muhatabınız genç erkeklerse biraz daha farklı genç kızlarsa biraz daha farklı olgun erkeklerse biraz daha farklı. İşte buradaki kardeşimizin sorduğu gibi. Hanımlarsa biraz daha farklı bir biçimde şekillenmeli bunun hiçbir mahsuru yok. Soru şu 13. derste geçen Resul ve Nebi tanımla, tanımlamaları biraz kafamızı karıştırdı. Kaynaklarımızda kendilerine Risalet yeni şeriat verilen peygamber Resul diye adlandırılırken başka bir peygamberin şeriatı üzerine yola devam eden peygamberler Nebi şeklinde adlandırılıyor. Bu itibarla her Resul Nebidir fakat her Nebi Resul değildir ibaresini okuduk kaynaklarımızda kitapta kitabımızdaki ifadesi ise bunun tam tersini söylüyor açıklayabilir misiniz kısaca açıklayayım bu bir tercih meselesidir aslında ikisi de var alimlerimizin farklı yaklaşımları var bu konuda bu konuda özellikle usul alimlerimizin talebelerimizden bazılarının usul alimlerini bilmemeleri de ayrıca beni delilendirdi zaten asleyin diye iki ilmi disiplin var bizim asleyin iki usul Bunlardan birisi usulü dindir. O usulü kelamdır aslında. Diğeri de usulü fıkıhtır. Asleyin dediğimiz zaman biz bunu kastederiz. Usul alimleri dediğimiz zaman da o konu hangi ilim dalıyla alakalıysa onu kastederiz. Dolayısıyla bu buradaki mesele fıkıhla alakalı bir mesele değil. Boşuna biz fıkıh usulündeki insanlarla niye uğraşalım? Buradaki kasıt usulü din alimlerinin tanımlarıdır. Yani kelam alimlerinin ortaya koyduğu tanımlardır biz o çerçeveden bakarız alimlerimizin bazıları kelime anlamı üzerinden yola çıkarak anlamı başka vermişler bazıları da bazı rivayetlere bağlı kalarak bu bilinen anlamı vermişler tercih meselesi ona göre o tercih yapabilirsiniz dolayısıyla burada ille de şu doğrudur bu doğrudur deyip kestirip atmak doğru olmaz ben Usul alimlerimizin yani kelam alimlerimizin bu konudaki yaklaşımının daha isabetli olduğunu Kur'an'ın ayetlerine çünkü hem Nebi hem Resul ifadeleri Kur'an'da ayetler olarak geçiyor. Biz o peygamberleri de dikkate alıp değerlendirdiğimiz zaman kelam alimlerimizin bu konudaki yaklaşımının daha isabetli olduğunu görüyoruz. Onun için de tercihimizi o manada yaptık ama bu öyle çok da fazla bizi bir tartışma meselesine zeminle sokmaması gerekir. Evet, başka yok herhalde. Pek buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetü. Ben Gebze Sufa muallimi Şadiye Taşöz. İlk defa katılıyorum Sufa muallimleri toplantısına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Benim sualim şu yönde Bir yıldır Sufa muallimliği içindeyim Elhamdülillah Rabbime hamdolsun Resulüne salat ve selam olsun Şu anda çok duygulandım Hocam Ben sizinle geçen yıl Bu zamanlar görüşmüştüm Talebelerimiz Hiçbir şey bilmiyorlardı Sıfırdan başlamışlardı Elhamdülillah. Hatta bir kardeşimizin sözüyle Başlamıştık ben Efendimin adını biliyorum, bir de bir peygamberimin olduğunu biliyorum. Onun haricinde hiçbir şey bilmiyorum diyerek başladık. İman esasları, İslam esasları, ahlak esaslarına dair hiçbir şey bilinmiyordu. Evet. Ben de dahildim bunlara aslında. Yani bir ilmim yok aslında ama yaşamaya gayret eden bir insanım ilmim dahilinde. Geldiğimiz radde elhamdülillah. Namazlar olsun, tesettür olsun, sizin her haftaki yaptığınız muhteşem ahlak derslerinden sohbetler yapmaya başladık. Ama şu anda e, Kur'an dersleri adı altında bir dersimiz yok. Sadece derlemeye çalıştık. Yani ihtiyaç dahilinde yapıldı sohbetlerimiz. Eyvallah. Efendimizin ve sahabelerin hayatlarını anlattık. Sizin bu saymış olduğunuz beş kuraldan sadece sonuncusunu yapabilmekteyim ben. Elhamdülillah sohbete başladığımız zaman hatiplik oluyor. Şu anda sizinle konuşurken heyecanlanıyorum ama Rabbim konuş diyor konuşturuyor. Konuşuyoruz. Manen ve feyizli sohbetlerimiz geçiyor ama şu saydığınız dört madde nefislere ağır geliyor. Hani Yaşama konusunda ve beklentisiz olma konusunda nefisler dürtülüyor. Yani i̇lmimizle amel etme konusunda bir muallim olarak kendi şahsım adına zorlanıyorum. Ve bunu da talebelerimden bekleyemiyorum işin açıkçası bu konuda ilmimizle olduğu kadarıyla ilmimizin amel etme konusunda ne tavsiyeniz olur? Eyvallah. Allah mübarek etsin öncelikle sufanızı daha da bereketlendirsin. İnşallah siz hep öyle görün, öyle anlayın ve onun arkasını arayın ama diğer dört vasfın sizde olması yönünde de bir müjdenin olan olduğunu da olması gerektiğini de hiçbir zaman unutmayın biz Müslüman kardeşleriniz olarak da olduğunu hüsnü zan olarak yüreğimizde besleriz olduğunun işaretidir zaten bir yıl boyunca devam etmesi eğer niyetlerde bir sıkıntı olsaydı bu kadar istikrarlı bir biçimde de devam etmez neticelerde bu kadar güzel olmazdı e bu bir yürüyüş biz bir yola çıkmışız Kimimiz o menzile 10 yılda varacak, kimimiz 5 yılda varacak, kimimiz 2 yılda varacak, kimimiz 30 yılda varacak ama bir şekilde gidecek. Dolayısıyla bu konuda sabırla, sebatla, istikrarla, istikametle yürümek zorundayız. Bizim için burada en önemli şey bu vasıfları her zaman için zihnimizde, aklımızda canlı ve diri bir şekilde tutmak ve daha ötesini elde etme adına da gayret içerisinde olmak. Bu ızdırabı hayatımızda derin bir hale getirirsek Allah bildiklerimizle amel ettiğimiz oranda bize hem bilmediklerimizi öğretecek hem de bu konuda eksiklerimiz ne varsa inşallah onları tamamlama adına bizlere yardım edecektir. Allah yardımcınız olsun. Hocam Buyurun. selamun aleyküm. Aleyküm selamun ee, Bizim dersimizdeki bir hadis-i şerif hakkında aslında sormak istiyorum. Daha vel hayat-ı de çok okuyup etkilendim. en başından beri en korktum hadis-i şerif. Ee, Biraz anlıyorum ama biraz seni daha açmanızı rica ediyorum. Ee, pe peygamber efendimiz bir sahabeyle karşılaşıyor aleyhissalatü vesselam. Nereden geldiğini sorduğunda hani diyor ya Kur'an öğretmeye gittim falancıya. İşte sırtındaki yay da onun hediyesidir denildiği vakit. Sen sırtında cehennemden bir parçada da ateş taşıyorsun. Evet. Bundan o kadar korktum ki yıllarca ben hediye almaya çekindim. Yani hediye bile kabul etmez durumdayım. Çok korkuyorum bundan. Şimdi hocam. E, hoca, ablalarımız, kardeşlerimiz var. İşte okullarda ders veren, işte kurslarda ders veren, Kur'an eğitimi veren. E, bunun yanı sıra maaş alıyorlar. E, şimdi Allah nasip ederse ben de okul okuyorum. Belki bir gün ben de bu şekilde görev alacağım. Ha, devlete istemiyorum, korkuyorum mu diyeceğim. Bunu biraz açar mısınız? Eyvallah. Allah razı olsun. Ben de. Şimdi Esma binti Yezid radıyallahu anhuyu anhayı, Trabzon'da anlatıyorum. Yakında bir daha gideceğim Trabzon'a. Trabzon zor bir yer. Allah hepsinden razı olsun çok güzel insanlardır orada bir şey anlattım bir gün iki tane bilezikle Efendimizin huzuruna geliyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam da gözü bileziklere ilişiyor Esma diyor bunların ne işi var senin kolunda daha aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözünü bitirmeden iki tane bileziği de kolundan çıkarıyor böyle arkasından atıyor ne onu sadaka olarak vermek gibi ne başka bir şey gibi bir şey aklına gelmeden Resulullah'ın hoşnut olmadığı bir şeyden ben de hoşnut değilim diyerek bunu yapıyor. Bunu anlattım bir tane Trabzonlu dedi ki hocam sen dedi o esmaları bulursan hemen bana haber ver arkasına geçeyim ben. <gülüyor> o attıkça ben alırım oradan. <gülüyor> bu bir Trabzonlu'nun bir hali neyse bir rahatlama olsun diye size anlatmış olayım. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu. Bahsettiğiniz örnek Übey İbni Kab örneği. Aynı örnek Ubade İbni Samit içinde var ve birkaç sahabi için bu tarz şeyler var. Bunların hiçbir tanesi bize aynen onlar gibi davranın noktasında söylenmiş sözler değildir. Neden? Çünkü kıraatin ölçüsü kametle beraber olmalıdır. Ne demek bu? Şimdi o gün o sahabi efendilerimizin Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın nazarında farklı bir kametleri var. Farklı bir konumları farklı bir değerleri var. O konum ve değerde olan insanların normal sıradan insanlar gibi davranma hakları yoktur. Mesela Aleyhisselatu vesselam Efendimiz hediyeleşin hediye alın verin çünkü hediyeleşmek aranızdaki muhabbeti arttırır demiştir. Ama aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem valilerin kadıların hediye alması rüşvettir demiştir. Çünkü o konum başka bir konumu gerektirir. O konum başka bir kameti gerektirir. Übey ibn Kab gibi Kur'an konusunda... Kur'an'ın dörtte biri olabilecek bir isim şu, is, şu dört isimden Kur'an'ı öğrenin diye işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem onu. Sadece o çağın insanları değil ümmet onların üzerinden Kur'an öğrenecek. Böyle bir insanın hediye bile almayacak şekilde bir konumu olması gerekir. Dolayısıyla oradaki o makam o mevkii farklı bir makam ve farklı bir mevkidir bunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazım. İmam Rabbani'nin sözü de kulağımıza küpe olması gerekir. Hasenetü'l-ebrar, seyyiyetü'l-mukarrebin. İyilerin bazı güzellikleri, sevapları Allah'a yakınlık dereceleri fazla olanlar için günah seyie kabul edilebilir. Yani ne demek bu? Şimdi bir adam var bir de ilim noktasında, irfan noktasında, toplumun önünde olmak noktasında... Daha farklı olan yerde olan birisi var o normal sıradan bir insan için olan bir şey normaldir hasenedir sevaptır hiçbir sıkıntı yok onun davranmasında problem yok ama mukarrebin olan Allah'a yakınlık derecesi olan Allah'a yakınlık derecesi noktasında belli bir mesafe kat etmiş olan birisi o sıradan insanların yaptığı şeyin aynısını yapamaz o bir seviye kazanmıştır seviyesine uygun davranmalıdır. Dolayısıyla biz muallimiz muallimlik yapıyoruz. Hepimizin öyle bir konumu var. Biz bir beklentiye girmeyiz hiçbir zaman. Hani bunun ücreti demeyiz. Kimseyle bu manada ticari anlamda para anlamında hiçbir şey yapmayız. Para alarak bir yere gitmeyiz. Mümkün mertebe yol paramızı da kendimiz veririz. Yol paramızı kendimiz vererek o hayra başkalarını ortak Etmeyiz bunları yaparız bunları yapmamız lazım bunları yaptık gittik e bir Kur'an talebesi sene sonunda gönlünden koptu getirdi size bir hediye verdi. O size ilahi bir bahşiş sizin şu anki konumunuz ben de aynıyım benim şu andaki konumum Übey İbni Kap konumu değil ne zamanki o konuma varırsak o zaman aldığımız o hediye bizim için de ateşten bir yaya dönüşür Allah korusun. Ama biz bir beklentiye girmeden gelen bu manada şeyleri ilahi bir ikram olarak kabul edebiliriz. Ama size bir ipucu da vereyim. Madem konuyu açtınız bir ipucu vereyim. Şimdi biz böyle bir hediyeyi niçin alıyoruz? İnsanlara bu konuda bir şeyler yaptık değil mi? Hizmet ettik karşılığında da Allah bizi ikramlandırdı. Kırıp o insanı o hediyesini geri çevirmek de doğru değil. Çünkü onun da kalbi kırılacak. Eğer yapabilirseniz size gelen o hediyeyi siz de başkasına hediye edin. Eğer yapamazsanız o hediyenin mukabili olan bir miktar ne kadarsa diyelim ki size bir yerden bir hediye geldi. Ne kadardı bu hediye? 100 lira. O 100 lirayı sadaka olarak verin. Ecrime mükafatıma dünyada bir şey karışmasın hepsi saf ve duru bir biçimde ahirete kalsın bu manada da bir şey yaparsanız tamam bu yiğitlik bunun da hiçbir mahsuru yok hatta olması gereken bir şey bizi de daha farklı bir biçimde terbiye edecek bir şey bunu da yaparsanız Allah'ın izniyle farklı bir konumu farklı bir makamı farklı bir kıraati elde etmiştir. olursunuz inşallah. Oh, oh, oh.